Namazı özürsüz olarak çoğunlukla cem eden kişi namaz borcunu yerine getirmiş olur mu yoksa sadece faziletinden mi mahrum olmuş olur? Bu namazların cem edilmesi meselesi mezhepler arasındaki ihtilafa dayalı bir meseledir. Ebu Hanife mezhebine, Hanefi mezhebine göre namazlar normal hayatta cem edilmez. Sadece Arafat'ta ve müzdelifede hac yapan kimselerin cem etmesi, namazların cem etmesi söz konusu, onda da kendine az özel bir usulü vardır. İmam Şafii Hazretleri'ne ve diğer mezheplere göre namaz cem edilebilir. Mesela seferde yolcu olan bir adam cem namazını cem edebilir İmam Şafii Hazretleri'ne göre. Dolayısıyla namazı cem ediyorum diyen insan şayet Şafii ise Hiçbir sıkıntısı yok. İmam Şafii Hazretleri'nin iştihadını tercih etmiştir mezhep olarak. Dolayısıyla o mezhebinin gereğini yerine getiriyordur. Ama Hanefi mezbinde olan bir insan hı hı. sürekli böyle yaparsa buna da bir gerekçe bulmalıdır. Makul, çok makul değil. Çünkü mezhep dediğimiz hadise ilmi bir sistematiğin üzerine oturtulmuş iştihadlardır. Hepsi arasında bağlantı vardır, tutarsızlık yoktur. Dolayısıyla eğer İmam Hazım, İmam Şafii'nin icadını tercih ediyorsanız, burada bir zorunluluk hali olmalıdır. İşte bu yolcu ben otobüste yolculuk yapıyorum, gidersem namazım geçecek, iş i̇şte tercih edip onu ama sürekli olarak cem eden insan, mesela evindeyken de namazı cem mi ediyor bilemiyoruz hmm. anlaşılmıyor. Sadece yolculukta mı cem ediyor? Yolculukta cem yani ediyor. En keyfi hallerde de galiba. Yani Şafi'ye, İmam Şafii taklid etmiş olur. Niye taklid ettin de senin namazın caiz ol değil geçersizdir falan demek mümkün değil ama makul olan odur ki her insan mensubu bulunduğu mezhebin görüşünü uygulasın. Fıkhi tutarlılıklar açısından bu böyledir. Ama diğer e, imamın ihtihadı da zorunluluklar durumunda tercih edilebilir. Sürekli olarak zorunlu zorunsuz farklı mezhepten olan birisinin bunun yapması hoş değildir. Hı hı. Evet namaz kabul edilmez diyemeyiz edilir ama Ebu Hanife'nin mezhebini kabul ediyorum, onu taklit ediyorum ama namazda İmam Şafii taklit ediyorum. Bu bir bilgiye dayalı olsa ilmi, içtihadi bir duruma dayalı olsa onu tercih etmiş yapıyordu ama madem ki biz taklitçiyiz yani alimlerin söylediğine uyarız o halde hı hı. metodik davranıp Ebu Hanife mezhebindeysen onunkileri, onun görüşlerini uygularsın, onun mezhep görüşünü uygularsın. Zorunlu kaldığın durumlarda efendime söyleyeyim onu da ehline sorarak şu işi taklit edebilir miyim, bu işi, bu işi yapabilir miyim, mezhebin şu görüşünü uygularken zorlanıyorum, ne yapayım diye sorarak ehlinden alınacak cevaba göre davranmak gerekir. Kılınan bu namazların geçersiz olduğunu söylemek mümkün olmadığına göre hı hı. inşallah sevabını da kazanmış olur.